Çocuklar gece melek ve bizim çocuklar gece melek ve bizim çocuklar gece melek ve bizim çocuklar Merhaba Göçmüş Bahçesi. Bahçesi'ne bu haftada hoş geldiniz. Ee, Karin'le beraber size bu hafta programımıza ismini veren e, Bilge Karısı ile ilgili konuşmaya çalışacağız. Bir nevi girizgah e, sayalım bu haftayı. E, daha genel çerçevesiyle önümüzdeki hafta ya da haftalarda da e, kitaplarındaki e, bizde bıraktığı haller üzerinden... E, ...sohbete devam etmek iyi mi ediyoruz. Aslında çok iddialı tabii... ...Bilge Karası'nı... Tabii canım üzerine... öyle pat diye 20 evet, dakikada... ...Bilge yani... Karası konuşacak. Çok zaten hani başından itibaren... programımız böyle bir sıkıntısı var. Hani haddinden fazla <gülüyor> iddialı tınlıyor. Evet yani hani... ...bir hatamız olursa mazur görün. Yapacak bir şey yok. Hani olur böyle şeyler değil. <gülüyor> evet Bilge Karası konuşmaya çalışacağız... ...dediğimiz gibi. Gerçekten sadece çalışacağız. Çünkü en başta da söylemiştik... ...ya bizim için yazarların bizde bıraktığı izlenimler asıl olan ve oradan doğru gidiyoruz Tabii ki çeşitli de, e, şeylerden kaynaklardan destek alıyoruz elimizden geldiğince e, ama olduğu kadar güzeldik evet bir girizgah niteliğinde <gülüyor> belki biyografik bir şeyler bilgiler kanin verebilir bize Vereyim. Sen söylersin de vermez miyim? Ee, elimizde Bilge Karasu e, birden fazla alanı denemiş bir edebiyatçı olarak var. Ve aynı zamanda bir felsefeci olduğu için de e, edebiyat ve felsefeyi harmanlayan haliyle de e, çok özel. E, ne yazık ki 65 yaşında hayli genç sayılabilecek bir yaşta kaybettik kendisini. E, öykü, roman, deneme, e, radyo oyunları e, yazmış. E, ve daha henüz herhalde e, akım olarak adı telaffuz edilmez ve çok da fazla e, önemsenmezken Postmodern Roman'ın ilk denemelerini bir anlamda daha doğrusu hani deneyselliği dolayısıyla şimdi geriye dönük olarak e, kodlanan yazarlarımızdan. E, çevirmenlik e, geçmişi de var. E, Avrupa'da bir buçuk iki yıla yakın e, kalıp Ankara Radyosu dış yayınlar servisindeki yılları Burada yazdığı radyo oyunları e, ve 1974 yılından ölümüne kadar da yani 95'e kadar da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim görevlisi olarak e, çalıştığını biliyoruz. Bunlardan daha önemlisi kedileri olan inanılmaz aşkını biliyoruz. Bir inzivada bir münzevi olarak e, hı hı. yaşadığını ve e, o kozanın içerisinden de e, bireye dair en büyük sırlarla çıktığını biliyoruz. Evet. Bilge Karasu demişken hazır ve hani Bilge Karasu'yu konuşuyorken e, Notos'un bu sayısı da yani daha doğrusu Haziran Temmuz sayısı da e, Bilge Karasu üstüne yazmasaydı olmazdı e, başlığıyla çıkmış. Bazı yazarlar var ya hani e, kendilerinden sonraki kuşaklara ya da hani dönemdaşlarına da çok büyük ilham olup... ...böylesine aslında bu kadar da sevgisiz bir edebiyat ortamında ısrarla hani o bağı teslim ettirirler. Bilge Karasu da öyle ilham veren ve herkesin saygıda ve o emeğe olan hürmette birleştiği isimlerden biri oldu hep. Evet. Bilge Karasu'nun aslında çeşitli şeylerini Karin saydı. Öykü, deneme ya da radyo oyunları gibi. Ama kendisi daha çok... Metin demeyi tercih ediyor aslında yazdıklarına yani bir biçim üzerinden edebiyatı tanımlamamaya çalışıyor ve bir yazıyı aslında dünyayı yaşayan bir durum bir oluş olarak sürekli vurguluyor ve hani buradan doğru ve yani yazı hiçbir zaman bitmeyen bir şeydir ve okuru bu yazı serüvenine her zaman ortak eden bir yerden aslında Bilge Karasu'ya. Yazma eğilimini gerçekleştiriyor ve yine kendi daha sonra şeyde ismini anladım Mustafa Arslan Tunalının aktarımları var bu daha ver konuşmalarından band kaydı yapmışlar ve onların çözümleyip notosun bu sayısında yayımlıyor ve kendi de zaten yazmaya dair ve bu felsefeci olması meselesine dair ilerleyen dakikalarda ve haftalarda değineceğimiz ...meseleleri sıklıkla dile getiriyor. Yazıya dair en önemli belki söylediği şey... ...aktarım olarak bulunursak... ...dostlarım üzerine diye... ...söze girişerek... ...yazısından... ...yazı kendini söyler, söylemediğini yok eder. Bir de ara bir yol olarak... ...yok ettiklerinin bir bölüğünü sezdirebilir. Sezdirdikleri var değildir... ...ama yok da değildir. Yazının alacak aranlığı... ...çok üretici olabilir. Bilge Karasu... Aslında buradaki efsane yani hani şey kendi saydığı hı hı. E, yol haritası üzerinden gidiyor yani hani yazın alaca karanlığı üzerinden gidiyor ve o alaca karanlıktan o e, okuru da ortak etme üzerinden deyip e, başka biçimlerde devam edelim. Ve bütün bu edebiyatla ilişkisinde şimdi yine modern ve çok gözde tanımlarla disiplinler arası bir <gülüyor> halden gidip... ...resim ve müziğin bütün imkanlarından yararlandığını, keza felsefeyi zaten yazısının ana odağı yaptığını biliyoruz. Özellikle yere göğe konulamayan ve hani herkesin, özellikle yazarların da hayatında ayrı bir yere denk gelen gece içerisinde <gülüyor> o karanlık metaforuna... Işık olabilecek tek şey olarak ıı, dili öne çıkarır ve Hürriyet'e 1991'de verdiği bir söyleşide yine senin o edebiyata dair yazmaya dair söylediklerini tamamlayacak ıı, birkaç satır daha var. Baygın yatmıyorsanız, ölü değilseniz ya da acıyla kıvranmanın dayanılmaz bir noktasında değilseniz dil içinizden çıkamıyor bile olsa içinizde işlemektedir. İşitecek tek bir kulak varsa, sizinki değilse o kulak. ...büyük olasılıkla bir dil daha işleyebilir. Karanlığı kudurtmaya yeter bu. Ve e, aynı şekilde yani hani bu yazma uğraşını tam... hani ...buradan ben de devam ettireyim yine kendi söyleme üzerinden. E, Nesne kitaptan hani böyle söylüyor en azından. Hı hı. Ayırıyor yazdıklarını. E, ve o yüzden zaten metin ifadesini kullanıyor. Ve e, okuma yaşantısı olarak tanımladığı şeyi böyle... ...şöyle kuruyor daha doğrusu... Ee, okuma bir bakıma alışveriş değildir. Yazıyla yazının yazarıyla tartışır görünsek de kendi kendimizle tartışmaktayızdır bu açıdan bakıldıkça. Her okuma az ya da çok bir takım değişikliklere uğratır imgelerimizi. Ama okuduklarımızın imge üretme gücü ölçüsünde gerçekte bir bozma, yeniden kurma süreci olan bu değişme küçük ya da büyük olacaktır. Okuma yaşantısı diyebileceğimiz süreçtir bu. Ee, aslında programın en başından beri söylediğimiz şeyler benzer hemen hemen. Yani hani okuma yaşantısı, ve hani bu... Hani Bilge Karasu'nun böyle tabir ettiği e, ve bizim de hani sürekli sizin ya biz ne anlıyorsak hani onu kurmaya çalıştığımız ve hani e, metni sürekli canlı tuttuğumuz ve canlı kıldığımızda bir taraftan bir e, şey olarak özetlenebilir ya Bilge Karasu okumak ...tabii ki hani ya bu bunu söylemek de haddim mi bilmiyorum ama tabi ki yani hani zor, uğraştır bir uğraştır Hiç çünkü var, evet talep eder tabi diline çünkü her zaman şey hakim ol, olmak çok zordur yani hani Kendisinde kolay açan e, bir anlatım değildir. E, şifreleri vardır. Bol bol e, metaforları vardır. E, e, Simdeleri vardır. İnce işçiliktir. Evet. Dolayısıyla da ince e, ve hani geniş zamanlara yayılan bir okumayı... ...sanki özellikle de hani bir kenara çekilip... E, ...kendisiyle o me metinle baş başa kalınmayı e, arzuluyor gibidir. Hı hı. Yani bazı yazarlar kendi okurlarını da belirlerler ya... Hani ...Bilge Karasu'nunki de e, biraz öyle bir şey. Ee, şey demiş Notos'ta söyleyeceğim hemen Ali Ani Ceylan Öner adeta apaçuk konuları kat kat giydirilmiş bir dille anlatma çabasıdır onun kisi demiş hem bir yandan tabii ki böyle ama diğer yandan da hani kaptırınca ve gidince çok akıcı ve hani o bilgi karosu da olmayanı hani olmayanı da yazar çünkü ama Hı -hı. hani metnin tamamında olmayan açığa çıkar daha doğrusu öyle söyleyelim belki e, bu bunu arama çabası aslında bir taraftan da ve arama uğraşı ...diye... ...yine tanımlayabiliriz. Dolayısıyla... ...her seferinde yeni baştan çıkılabilecek... ...ve bitmeyen bir yolculuk. Evet. Yani hem onun yazma serüveni... ...dolayısıyla da o yazma serüveni... ...çok neredeyse buyurgan olduğu için... ...okuma serüveni de böyle. Nurdan Gürbilek... Anlatıcı olarak onun gücünü şöyle tanımlıyor. İnsanın yaşamı üzerine ulaşabileceği belki de en sert bilgiyi olabilecek en sakin ses tonuyla en ilkel arzuları, en arkaik korkuları bir erişkinin ses tonuyla anlatan bir anlatıcı. Ee, bunu yaparken de Zaman ve mekanda soyutlamalara gidiyor. Biz kendimizi kah e, Bizans'ta buluyoruz. E, kah bir masal dünyasının içinde buluyoruz. Kah dönemlerine, ilkel dönemlere ışınlanıyoruz. E, bu yabancılıklar bir yandan bir e, metin ustası olarak... E, ...onun e, dile ve anlatım tekniklerine olan hakimiyetini görmemizi sağlıyor. Öbür yandan da aslında insan soyunda değişmeyen e, meseleleri... E, o hani yeterince mesafelenme haliyle şöyle bir suratımıza çarpmayı sağlıyor. Aslında şey Bilge Karasu için şey de söyleyebiliriz belki. Yani en azından ben de uyandırdığım mesela her okuyuş yeni bir keşfediş gibi. Kesinlikle. Görme ilk okuduğunda görmediğin şeyleri o, görüyorsun. Biraz önce katman dediğin evet, şeyden evet de dolayı. Yani her, her seferinde başka bir hani kendi tarihine de kendine de dönüyor. Belki o yüzden hani o okur yazar çarpışması ya da hani okurun kendine olan... ...daha doğrusu hani yazarın uğraşı kadar... ...okurun da uğraşması gerektirecek kısım o... Hı -hı. ...zaten Karasu yazmayı... ...bir el emeği kol gücüyle yapılan bir uğraş olarak... ...zanaat neredeyse evet. haliyle... ...tarifliyor vurguluyor. ve yine az da aktardığımız... ...yazısında metinde daha doğrusu... ...devamını okuyacağım... ...şöyle diyor... ...bense yazılarımla uzun uzun yaşamak zorundayım sanki... ...o yazının çatısı... ...yaşayarak yaşarken yaşadıkça çatılacak... ...yazı etlenip butlanacak... ...budanacak... ...değişik yerlerinden başlanarak yazılıp bozulacak... Değişik yollar denenip bırakılacak. Sınanıp işlenmeye değer bulunmuş damarlar, yüreğe giden yolu oluştursun diye düzene konup birleştirilecek, ayrılacak. Ortaya bitmiş gibi görünen bir yazı çıktığında da en acımasız makaslamalarla kurguya yeniden girişilecek. Yazının yüzlerce yerine ufak büyük bir takım ekleme, çıkarma, düzeltme işlemleri uygulanacak. Sözün kısası vakit geçecek. O yazıyla yaşamanın getirdiği, anlamsız kıldığı, önemlileştirdiği ne varsa... Yazma da oralardan geçip dolaşıp bir yerlerde eğlenecek. Bir yerlerde hızlanacak. Sonunda ortaya bir yazı çıkacak. Ee, aslında bir serüven ya da hani <gülüyor> yazma uğraşı ya da hani o söz, şey dediği. E, okuma uğraşı dediği, Ama özür dilerim. Üf, unuttum lafı neyse hani bu bunu dedi uğraş dediği mesela tam olarak bu. O zanaat dediğin şey. Evet. işçilik dediği şeydi. Hani e, yazı yer seferinde şey yapması yani hani bu, bu zaten bir biçim üzerinden gitmiyor ve bu biçim üzerinden gitmemesi ona bir özgürlük alanı tanıyor ve yani zaten bu da kendi de söylüyor. Ben yeniyim mi de, de demiyor da bir taraftan. yani hani zaten yeni, derdi evet. kendine dair bir şeyler demek hani değil de ye, hani yaratımının içinde tabii yıkma hali de var yani bir şeyleri evet. yıkarak e, ta haki oluştu derken e, onun işte bu duyup yeniden başlayarak. Ama güzelliği de şeyde bir taraftan. Yani hani o biçimsizlik bir yandan biçime de dönüşme tehlikesi var ya her zaman. Yani hani o biçimsizliği her defasında yıkan başka bir şekilde kuran e, ve dili de tam olarak öyle bir yerden konuşturan bir yerde. Dolayısıyla kendisini asla tekrarlamayan e, ve her seferinde yeni bir rota arayan e, illa bir serüvenden bahsedeceksek. E, bu yine senin dediğin yerden gidince hani Yazmayı tarif ederken bile nasıl benzetmelere, metaforlara başvurduğunu görüyoruz. Her kitap bir çekirdeğe ulaşma çabasıyla başlar sanıyorum dediği de bir durum var. Henüz etinin dokusu bilinmeyen, tadına bakılmamış bir düş yemişinin henüz olmayan, oluşmamış yüzeyinden, rengi bile görünmeyen yüzeyinden içeri bir toplu iğneyle ile girer gibisinizdir. Ve bütün bu metaforu genişletip genişletip en sonunda da Sonra da o yemişe atarsınız ortaya ısıracak, gagalayacak, kemirecek birileri çıkar diye umarak diye e, tamamlıyor. Ee, Bilgi Karasu üzerine daha çok konuşacağız zaten. Yani en az, en az iki üç hafta umarız e, konuşabileceğiz. Ee, şimdilik yani hani burada sonlandırmaya çalışalım e, biraz. Belki Göçmüş Kediler Bahçesi'nden e, kısa bir paragraf okuyarak e, bitirelim. E, okuyayım mı? Oku oku tabii. Ee, i̇nsan soyuna soyuna deriye varır, onura öz saygısına varır. Bunları yüzmek, koparıp atmak güçtür ya. Soyunmayı yürekten benimsemiş kişi sırası geldiğinde bu son adımı atmayı değer bellediğinde ölmesini bilir. Ne ki bir tek kez yapılabilecek bu işi böyle bir eylemin değerini anlayacak kişiler karşısında yapmak ister. Yanılır da sırası geldi diyerek. Olmayacak yerde girişirseniz bu işe acı bir masal olur çıkarsınız. ...diyor Bilge Karısı... ...Göçmüş Gediler Bahçesi'nde. Ee, nes çok sevdiğim bir zaten müydü zaten... Çok, çok ee, ...okumuş bulunduk. Ee, bu haftalık bizden bu kadar. Ee, zor bir konu konuşmaya çalıştık. Ee, daha da devam edeceğiz... ...umuyoruz. Sadece onun keyfini paylaşarak ve... E... Ola ki e, evet, e, dinliyorsanız e, şöyle bir tekrar karıştırmaya vesile olarak o masal anlatıcısı da kendi çünkü e, dinleyicilerini bekliyor olacak e, ve onlarla buluştuğunda e, acı değil e, en tatlı buluşmayı yaşıyor olacak. Evet yine onun cümlesiyle kapatalım senin dediğin üzerine okuyan karar verir elbet kendi hesabını diye. <gülüyor> e, çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Haftaya tekrar Haftaya görüşmek, görüşmek üzere. üzere.